Merhaba, Gerisi Hikaye'nin 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Beril. Ben Galip. Ben Demokan. Bu hafta ülkemizde yaratık adıyla oynayan Alien filmini konuşacağız... ...ve onun arkasını izleyen serinin diğer filmlerinde. Olabildiğince bütün yönleriyle ele almayı istiyoruz. Yönetmenleriyle, tasarımcılarıyla, oyuncularıyla ve esasında hikayesiyle. Alien türünün ilk örneği olmasa bile... E Türde özellikle bu uzay korkusu olarak tanımlayabileceğimiz türde çığır açmış, yeni şeylere sebep olmuş ve e, tarzı değiştirmiş. Önemli filmlerden bir tanesi. Elin kendi başına sadece bir yaratıcı yönetmenin, bir yaratıcı yazarın, e, Ridley Scott ya da Don O'Brien'in ya da e, H.R. Giger'in, Hans Rudiger'in e, yaratımları olan bir şey değil. ...hiçbir şekilde her birinin tek tek bireysel çabasıyla ortaya çıkarttıkları bir yaratım değil. Aslında bir şeyin sonucu. Eline baktığımız zaman işin içerisinde bilim kurulunun altın, bilim kurgu edebiyatının... ...ya da öykücülüğünün altın ve gümüş çağlarından gelen bir geleneğin... ...Lovecraft'ın korkusuyla birleştiğini ve ondan sonra birazcık daha rasyonel bir evrenin içerisinde... ...bir korkunç uzay macerası yaşattığını görüyoruz ama... Bu maceranın kahramanları aynı zamanda mavi yakalı işçiler oluyor. Yani e, başat bilim adamları yerine. Kelli felli kodamanlar ya da işte üst seviye insanlar e, yerine. Yeri geliyor bir klostrofobik bir şey olduğu için bir tünellerde gezme sahneleriyle ya da işte yaratığı vuramamak nedeniyle kapalı alan korkusuna adresleyen değişik şeylerden e, yararlanıyor. Ayrıca dönemine göre büyük bütçeli e, tamamen yenilikçi bir film. ...76 senesinde yapımına başlanıyor, 79 senesinde de ilki yayınlanıyor. Alien'ın genel olarak yapısı bu. Alien'ın e, başladığı andaki hayalini, daha doğrusu anlatmaya çalıştığı konseptini tanımlarken... ...biraz önce rasyonel evren ve bu rasyonel bir evrenin içerisinde bir uzay yolculuğu içerisindeki korkudan bahsetmiştim. Ama Alien serisi Alien vs. Predator gibi... Diğer yan filmle beraber çizgi romanlara, kitaplara, bilgisayar ayonlarına çokça yansıyarak 8 ya da 10 parçalık ayrı bir efsaneye, bir şeye dönüşmüş durumda. Kendi mitosunu yarattı diyebiliriz yani Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Bu efsanenin içerisinde de e, tabii başladığınız yerde durmuyor. Siz istediğiniz kadar zemine güçlü bir hikaye koyun. Yarattığınız yaratık ve o evren konsept ne kadar iyiyse size o kadar zorluyor demektir. Yani o artık Ridley Scott'tan, daha sonra James Cameron ikinci filmdeki yönetmen, Dan O'Bannon'dan, Hans Rudiger'dan çıkmış vaziyette artık bir konsept olarak ve geldiği son noktada da bundan iki yıl evvel galiba, Prometheus filminde, çok daha başka kavramları yakalayan, adresleyen bir film haline, bir konsept haline dönüşüyordu. Yani 1979 senesinde film ilk çıktığı zaman ancient astronot teori olarak bilinen Bizi aslında uzaydan gelen uzaylılar e, yarattı ya da evrimimizi tamamladı. Biz aslında onların soyundan geliyoruz gibi bir yaklaşım günlük geçilirken Prometheus'un içerisinde biraz da New Age dinlerin ya da yaklaşımında etkisiyle şu anki zamanımız iklimimiz çok kaldırıyor bu düşünceyi fikri. Interstellar'a da bir kısım koydular böyle bir şeyler. Bir şekilde başka bir şeye evrilmiş vaziyette. İlk filmde çok fazla üzerinde durulmayan mesela Space Jockey, Pilot, daha sonra da mühendis olarak adlandırılan o ölü bulunan dev... Dev, devasa uzaylı. Humanoid. Humanoid olması da zaten ilginç. Evet. Humanoid'in mesela aslında bütün elin hikayesinin içerisinde çok önemli bir yer tutan, aslında insanları da yaratan bir şeye dönüşmesi. Evet, evet. Bir figüre dönüşmesi söz konusu. Bu nedenle Alien aslında son 30-40 senedeki bilim kurgu ve bilim korkuyu özellikle çok iyi tanımlıyor. Son filmi, hatta Prometheus 2 gelecek şimdi. Gittiği ara itibariyle de bizim uzay korkusuna yaklaşımımızın geçirdiği evreleri e, direkt olarak bu 8-10 şeylik efsane de görebiliyorsunuz. Elden'in içerisinde normalde o dönemde baktığınız zaman filmi yerinden izlediğinizde özellikle dikkat edeceksiniz. Dönemin şartlarıyla inşa edilmiş bilgisayarlar, kabinler, uzay gemisi tasarımı ya da işte e, iniş kalkış animasyonları gibi şeyler bunların aslında çok çok e, geleceği yakalayan, kavrayan şeyler olmadığını da görüyorsunuz. Küçük tüplü ...en büyük 37 ekran olan televizyonlarda... bilgisayar e, ekranları olarak kurmuşluyor. Uzayı görmüyorsunuz mesela öyle pencereler ya da hologramik görüntüler yok. Ki bunlar 1960'larda Star Trek'te aşılmış şeyler, hayaller ya da görüntüler. Bunun da aslında kafamıza yaratmış olduğu bir şey var. Gerçeklik hissini çok daha iyi artırıyor. 1970'lerde bilgisayarlara öyle görünüyordu. Uzay kabinleri bu şekilde görünüyordu. İşte 1950'lerin, 60'ların filmlerinde Star Trek'i de işin içine koyun... Bir köprü olarak tabir edilen bir kumanda odası hayali vardı. Fakat uzaya gidince insanoğlu aslında o köprünün bu şekilde gelişmediğini gördüler. Bir uzay istasyonu bile bugün ISS'de bile yani öyle bir görünüm, öyle bir sahne tasarlanmıyor. Mümkün olduğunca ekonomik ve ergonomik olması gerekiyor cihazların. Ama Alien korku öngörüsünü doğru yakalamakla beraber, çağı yaşamakla beraber şeyleri yakalayamadı, tutturamadı diye düşünüyorum. ...teknolojik gelişimi, işte bir gelecek öngörüsünü tutturamadığını düşünüyorum. Sürekli bir evrim halinde aslında dediğin gibi hem e, filmlerde bir sürü değişimler yaşandı... ...konuya bakış açısı itibariyle. Hem de aslında yaratıkta da bir sürü değişimler yaşandı. Bu Giger'in Necronom 4 adlı tablosundan çıkan bir şekil. Bu Xenomorph diye bir yaratık böylece karşımıza çıkıyor. Bu, bu filmlerde kullanılmaya başlanıyor. Peki nasıl bu ilişkiler kuruluyor? Nasıl bu Giger bu işlerin içine giriyor? Onunla ilgili kısaca Yodorowski'nin Dune'dan bahsetmemiz gerekecek. Çünkü hem Dan O'Bannon hem Giger bir araya bu projede geliyorlar. Çekilemeyen Dune. Ve bu projenin olmaması dolayısıyla aslında... Dan yani Alien'ın yaratıcısı işsiz kalıyor hatta parasız pulsuz kalıyor. Bir tane odanın köşesinde arkadaşlarının yardımıyla yaşamak zorunda kalıyor. Ta ki Alien'ı yaratıp ortaya çıkarana kadar. Öncelikle aslında Dan bu hikayeyi nasıl yazdığına bir bakmak lazım. Senin de söylediğin gibi dün gibi çok büyük ve güzel olabilecek bir projenin... ...hayal kırıklığı ve aynı zamanda onu fakir bırakmış olması... Tabii o Bannon için büyük bir vurgundu denilebilir. Yani vurgun yemişti. Bunun üzerine tabi parası pulu olmadığı için ve her şeyi de Paris'te olduğu için arkadaşının yanına ta taşınıyor. Ronald Chasset'in kanepesinde yaşamaya başlıyor aslında. Bu dönemde Chasset'e daha evvelki fikirlerinden oluşturduğu, hem yazdığı bir takım hikayelerden aldığı tekrar esinlendiği geliştirdiği bir skripte okutuyor. İlk adıyla Star Beast ve şahıs bunu beğeniyor, çeşitli fikirler veriyor vesaire. Tam o sırada da Fox Star Wars'un başarısının ardından gene böyle uzayla ilgili e, yani bilim kurgu olabilecek ve iyi e, gişe yapabilecek bir film yapma arzusunda. Zaten yanılmıyorsam Denoben'dan alıntı şeyi söylüyor. Diyor ki Star Wars büyük bir başarı kazanmıştı. ...stüdyolar acilen bir uzay filmi çekmek istiyorlardı... ...ve en üstte masanın üzerinde Alien duruyordu. Evet, aynen öyle. Hatta e, yapımcılar Walter Hill ve e, David Giller... ...bunu bu skripte okuduklarında... ...B tipi bir film... ...ancak bu A tipi yani A tipi yapılabilir... ...üzerinde uğraşılırsa diyorlar... ...ve işe girişiyorlar. Tabii bunun başlangıcından itibaren... ...yani filmin sonuna kadar çok büyük çekişmeler var özellikle Dan O'Bannon ve yapımcılar arasında yapımcılar script'in yani senaryonun üzerinde tekrar çalışmaya başlıyorlar isimleri değiştiriyorlar bazı mekanları değiştiriyorlar işte piramitler yerine işte ordu barınakları vesaire gibi şeyler yapmak istiyorlar falan filan böyle bir sürekli çekişme halini geçiyor Ridley Scott da tabi o arada işin içinde ve onun da bir takım kendi yapmak istediği şeyler var İşte bir sürü çakışma fakat Denoben'in ve Ridley Scott kafaca daha anlaşabilen yapıdalar yapımcılara nazaran en sonunda Denoben'in götürüyor yazdığı ilk senaryoyu götürüyor veriyor Scott'ın eline Scott diyor ki evet diyor bundan devam etmeliyiz tabi çekişme bundan bitmiyor bir de şey de var o döneme kadar Scott'la Walter Hill ki Walter Hill benim kişisel kahramanım biraz da ucuz filmler değildi aksiyon filmlerinde çok fazla hem yaptığı hem çektiği hem de yazdığı için. Bunların ikisinin korku filmi çekmek üzerine net olarak kafalarında bir fikir yok. Ve A film, B film yani Art House film ve biraz daha kült sayılan B tipi filmleri arasında kalmış vaziyetteler. B movie olarak, B movie olarak düşünüp tanımladıkları filmleri de çok ilgilenmiyorlar. O'Bannon onları tutup bir dizi film izlettiriyor. En meşhur da işte Texas, <Gülüyor> Chainsaw Massacre. Ondan sonra görüyorlar ve Alien filminde de çok etkisini görüyoruz bunu. Şimdi bu ana fikirden gittikleri zaten filmde görülüyor dediği gibi galibim. Fakat bu ana fikirden yola çıkmalarına rağmen Alien'ı izlerseniz ya da izlediyseniz... ...aslında Chains of Massacre'daki düzeyde bir vahşeti göremediğinizi de fark edersiniz. Yani o oranda kan, o oranda vahşet filmde yok... Bence film o altyapıya sahip olduğu için güçlü bir korku filmi olma potansiyeline sahip bir gerilim filmi. Çok yoğun bir gerilim filmi bence. Evet, evet. Mesela filmin başlaması neredeyse 20 dakikadan uzun sürüyor. Normalde 5 dakika içinde meseleler böyle açıkça ortaya çıkarken ortalama Hollywood filminde. Evet. Burada 20 dakikaya yakın bir süre biz sakin sakin işte uzay boşluğunu... Uzayın içinde bomboş e, aracın içini hafif böyle kamera hareketleriyle e, yani 6 dakika kimse konuşmayan bir film başlangıcında. Ve yaratığın ortaya çıkışından göğüsten fırlamasının ardından e, onu aramaya başladıkları sahneyle kediyle karşılaşıp korktukları bir sahne var. Bu kovalamaca yani ilk kovalamaca yaratık ortaya çıktıktan sonraki ilk ko kovalamaca 10 dakika sürüyor. 10 dakika biz karanlık galibin dediği gibi sıkışmış tünellerin içinde sürekli yer tespit edeceğine inandığımız bir böyle hani sinyal sesiyle hareket tespit eden bir sinyal sesiyle evet. gittikçe hızlanan bir tempoyla geriliyoruz. Bitmeyen bir gerilim. Bunun işte 6,5. dakikada bir kedi çıkıyor önce. Klasik uzayda kedi korkusunu yaşatıyorlar bize. Tam bambaşka kısımları ve bir, bir böyle bir boşalma sağlıyor. Bir herkes bir oh diyor ve ardından gerçek esas canavar eee çıkıp e Heriद्दीन Stanton'ın omurilikten sökü veriyor. Bir de burada başka bir şey daha var. Hani dedik ya ilk 10 dakika boyunca görünmüyor ya da işte film çok daha böyle biraz daha fazla gora bir altyapıya sahipken potansiyeli varken ama onları görmüyoruz falan. Aslında e filmde o sahneler var Demokan. Ve Ridley Scott bunları Güle oynaya çektikten sonra yapımcılar biz X-Rate alırız bunda. seviye olarak çok çok korku filmi ya da işte yaş sınırına takılmayalım diye o kısımları kestiriyorlar. Bir de canavarı da göstertmiyor Ridley Scott çünkü animasyon hikayesi. Sadece animasyon hikayesi değil aslında. Giger'in o filmde çok uğraştığını biliyoruz. Özellikle Giger bunun için pek çok varyasyonlu maketler yapıyor ve kostümler tasarlıyor ancak maliyeti o kadar yüksek ki bunu götürdüğü zaman maliyet nedeniyle sadece birkaç tanesini kullanabilecek şekle sokuyorlar yani evet. mesela yaratığın çok sonraları görünmesi bütününün çok sonra görünmesi bütün sahnelerde tam olarak görünmemesi. Bütün aslında bunlar bir anlamda da maliyetle alakalı şeyler de var bunun içinde. Evet. Mesela Giger bir daha asla bu filmden sonra başka bir filmde o kadar büyük uğraş vermiyor. Çünkü e, resmen adam bütçeydi yok işte yapımcılardı vesaireydi şunla buna Yani bir sanatçının bütün bunlardan uğraşması resmen adamı delirtmiş. Bir de şey de var, dördüncü filmde mesela Yaratı'nın tamamını göstermişlerdi. O havuzun içerisinde bunları takip etmek gibi. Havuz değil de, anlatınız. Kapalı kalınan su dolu galerinin içerisinde. Yaratı öyle gördüğünüz zaman, şimdi Elin havasından çıkıyorsunuz. Elin 1'de, 2'de, 3'de tam hatırlamıyorum. Genelde Elin filmlerindeki canavarın yaratmış olduğu korku şu şekilde çalışıyor. Dişlerine, tipine, gözüne, uzuvlarına, kuyruğuna close-up'lar alıyorsunuz. Genelde bu şekilde ilerliyordu. Ama 79'dakinde ilk versiyonunda Retail şey var, röportajda kendi söylediği bir şey var. Efektler o kadar süper iyi değildi bir kovalamaca sahnesi için ya da bir canavar için. Bu nedenle çok iyi olmayan bir plastik efekt yerine böyle bir şey yaptık, yönetmenlik numarası yaptık diyorlar. Şimdi yalnız işte bu örnek aslında filmin içeriğiyle, düşünülüş şekliyle, mali sıkıntıların yaşanmasına rağmen uyumla bağlanmasını... Çok net bir örneği çünkü düşünürseniz mesela e, bu zorlukları yaşarken belli ki yani hem yapımcılar hem yönetmen bütün çalışanlar bunları hissediyorlar ve bunun sonuca yansıdığını ama iyi bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Yani bu anlattıklarınızdan en basit benim aklıma şey geliyor mesela Alien'da ilk sahnesi başlangıcı e, jenerikte isim yavaş yavaş belirir parça parça görürüz harfler bir türlü oluşmaz oluşmaz evet. yavaş yavaş görünür. Tıpkı işte aslında yaratığın yavaş yavaş gösterilmesi gibi, yaratığın evrilmesi gibi, süreçte evrilmesi gibi o Alien yazısı ağır ağır oluşur evet. ve ortaya çıkar. Biz orada tabii ilk izlerken biraz dalgasını geçmiştik. İlk okunurken Kirill alfabesiyle Aliyev mi yazmışlar burada falan. <gülüyor> aslında Azeri korkusu izliyoruz diye bir numaraya da düşmüştük. Bu xenomorfa biraz bakmak lazım. Xenomorfun bir parazitten geçmiş olduğu taşıyıcıya yani onun kuluçkasını geçireceği annesine aslında bir bağlantı kurmak gerekiyor. Elda'nın bir başka korkunç olduğu durumda bir erkeğin aslında hamile kalıp doğum yapması. Ve yani sezaryen'i andırır bu şekilde göğsünün parçalanarak çıkması o baya bir... Bir de yemek masasında bu oluyor. Öyle hani hastaneye giderken takside doğurdu falan gibi de değil. Baya bir sarsıcı bir şeydi. Bu arada baya çok daha kanlıymış o sahne. Ama nedense işte anladınız gene o yaş sınırı hikayesini durdurmuşlar. Xenomorph deyince ben kısaca hemen bir şeyden bahsedeyim. Bu xenomorphlardan bahsedeyim. Şimdi bunların aşamaları var bu yaratığın. Birincisi yumurta aşaması. Yumurtadan çıkıyorlar. Kraliçenin bıraktığı yumurtalardan çıkıyorlar. İkinci aşama facehugger dedikleri surat saran olarak ben çevirdim. Evet. Gırtlağına sarılan kuyruğuyla ve sarıldığı kişiyi bayıltıp etkisiz hale getiren ama oksijen sağlamaya devam eden evet. ve yumurtanın göğsüne gırtlağının altında göğüs kısmına yerleşmesini sağlayacak kadar onu orada tutan aşama. Daha sonra facehugger embriyoyu insanın içine koyduktan sonra ölüyor ve ayrılıyor. Sonra Chestburster geliyor karşımıza. Onu da bağır yaran olarak çevirebiliriz diye düşündüm. Sine parçalayan ne oluyor? <gülüyor> Aynen öyle. Ben bu evrelere bir isim vermek istiyorum. Ben de bir şeyler denedim mi diyeyim. İlki yumurta, ikincisi Yemeni gibi geldi benim aklıma. Öyle sarılıyor falan ya insanın sırtına. Üçüncüsü de bağrı delen ya da sineyi parçalayan gibi bir şey yazdım. Herhalde bir Osmanlı'da bir xenomor geçiriyor olsaydık... Adamın Olurdu. sinesi böyle fare fare olmuş, ciğeri parçalanmış falan diye anlatılabilirdi. Komik otopsi olduğunu düşünün. Bu, burada ilginç bir şey var. Bu yerleşim şeyde çok önemli. Ee, i̇nsana ya da işte Yahuta'ya yani Predator'da evet. gördüğümüz yaratığa mesela yerleştikleri zaman e, Alien'lar, bu Chestburster'lar daha ufak doğuyorlar. Ve onların iki ayak üzerinde yürüme özelliklerini alabiliyorlar. Ama mesela kedi ya da köpekte ya da bir öküzün içinden çıktığında o yaratığın midesini dolduracak kadar büyüyüp Gerçekten patlayarak içinden artık gidebileceği evet. bir büyüme oranı kalmayarak patlayarak çıkıyor ve onlar gibi mesela çıktığı yaratık gibi dört ayakta üzerinde yürüyor. Çıkar çıkmaz çok aç hemen yani olabildiğince çabuk yemesi lazım ve yer yemez de son aşamaya yani yetişkin xenomorfa dönüşüyor. İşte şey var zaten hemen orada bir üzerindeki o silikon gibi olan ilk deriyi bir atıyor ilk gelişi yalnız birdeki o efekte yemek masasından kaçarkenki hali biraz biraz bayağı gülüştü yani tekrar Sinemada seyretmediğinizde viii diye gidiyordu ya. Hayır işte <gülüyor> kuyruk <gülüyor> üzerinde kaçıyor. Evet evet. Hani kuyruğunun üzerinde kaçıyor. Evet, evet. koşma hissi yok. <gülüyor> ya. Tabii. Devriliyor sağa sola. Ve aynı şey hissediyorlar tahminen. Kolları yok embriyo halinde birinci doğumda. Evet. İkinci filmde e, kolları ekliyorlar mesela. Evet. E, i̇kinci filmde embriyonun kolları var. Belki de biraz daha olgunlaşıp çıkıyor. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> evrim sürüyor. Yok yani daha sonra tekrar işte gelişe atıyorum şey. Son, üçüncü filmde <gülüyor> köpekten çıkarıyorlar. Bayağı gelişmiş ve daha birinci saniyeden küçük de olsa köpek boyutunda neredeyse ha, evet. dört ayağı üzerinde yaratığı görebiliyoruz. Mesela yaratık görme meselesi. Ona da Dragon diyorlar. İşte kendi şeyinde. Yani bu bir efsane olduğu için ve çok büyük de bir ticari seri olduğu için kendine ait wikileri falan var. Bunları görmeniz lazım. Orada da isimlendiriyorlar bunu mesela. Normal Zenoğlu'ndan şunlar bunlar. Dragon mesela 3'teki'nin adı. 3'teki ama şeyden de yani filmde de öyle geçiyor da o hapishanenin ha, içindeki o ilk gören ha, ilk gören ...bir ejderha olduğunu söylüyor. gördüğü şey çok değişik değil mi? Bir köpekten çıldınca, ejderha doğmuş falan. Evet, yani ilk gördüğü şeyin... ...bir ejderha olduğunu söylüyor. Oradan büyük ihtimal gelişiyor. Şimdi filmin ağır başlayıp... ...hızlanmasından bahsettik. Aslında filmin tamamına bakınca... ...korkutucu pek çok öğeyi... ...çok güzel işlemiş olduğunu... ...görüyoruz. Öncelikle ambiyans. Ambiyansa baktığımız zaman... Çok aydınlık bir yer yok hiçbir şekilde. Hep gölgeler içinde ve baktığımız zaman çevreye aslında Elia'nın yani en sonunda gördüğümüz Elia'nın rengiyle çok benzer olduğunu görüyoruz bütün çevrenin. İkinci olarak bilinmeyen onu çok iyi kullanıyor. Göstermeyerek yani baştan itibaren göstermeyerek merakta bırakıyor ve aynı zamanda tekinsizlik hissini üsteliyor. Evet. Bir parazit taşımak. Bu insanoğlunun en büyük korkularından bir tanesi de çünkü yabancıdır, konaktır yani. Ne yaparsanız yapar, yapın ona aşina olamazsınız, alışamazsınız. Ee, bir de o parazitin e, size zarar verdiğini veya sizi öldürdüğünü düşünmek zaten başlı başına bir korku unsuru. Asit kan mesela, Elia'nın e, kanının asit olması ve birkaç kat delebilmesi aktığı takdirde yani gemiyi... Tamamen yok edebilecek bir potansiyele sahip olması. Yani siz bir canavarı öldüreceksiniz. Öldürmeye niyetliyorsunuz. Hadi tamam biz bunu öldürürüz bir şekilde yolunu bulup. Ama o asit aktığı zaman siz ne yapacaksınız? Nasıl hayatta kalacaksınız o gemide? Leğen de geziyorlarmış. Şu an böyle vurduk çeşitli. <gülüyor> Elin birde o yüzden ateş edemiyorlar hayvana. Evet. E i̇şte evet. E, o nedenle de ellerinde çakmak şeylerle işte elektrik şeyi var. Elektrikle dürtüyor, falan. Neredeyse vardır. ikna etmeye çalışacaklar yaratığı. Yani konuşarak durdurmaya Tabii <gülüyor> ki 3 evre çok önemli burada. Yumurta, facehugger ve chestburster uh, <gülüyor> bu demiştin. Dur şimdi yani. çevirdim işte bak. Bağır Çevir deşer, bağır yumurta, yumurta, surat saran ve bağır yaran. <gülüyor> bağır yaran. Yani bu, bu üç evre çok çok önemli. Evet. Şimdi ilkinde Tamam bir, bir şey buldunuz, garip bir şey buldunuz. Hani açıl susam açıl, açılıyor. Niye gidip bakıyorsun ama işte merak insanoğlunun merakını orada çok güzel işlemiş. Sonra facehugger yani surat saran evet. durumu meydana geldiği zaman korkuyorsunuz. Adam ölecek diye düşünüyorsunuz. Fakat diyorlar ki işte hala oksijen almaya devam ediyor. Ne olacak bunun sonucunda? ne hani oraya yapıştı ama ne için yapıştı bilmiyorsunuz. Ondan sonraki şey zaten tamamen olayın vehametini gösteriyor. Evet. Göğsü delip çıkması ve çok çabuk büyümesi. Zaten en büyük korku unsurlarından bir tanesi de çok çabuk büyümesi. Evet. Yani o embriyodan olgunluğa geçişi çok hızlı oluyor. Yani düşünsenize bundan bir tane değil bir sürü olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Evet. O zaman işte esas dehşet başlıyor. Ani ve beklenmedik şiddet. Mesela o işte göğsü delip çıkması tamamen bir ani ee, şiddet Tabii işte dolaptan Beklemiyorsunuz kedi, çünkü yani Kedi çıkması kedi gibi evet, Ağzı çıkıyor ya bir tane bir de, iki ağzı var böyle <gülüyor> Bir tane fırlatı veriyor onda Gene saklı düşman Unsurunu çok iyi kullanmış hmm. Yani gizli görünmüyor sana En son işte kediyle e, Kedinin olduğu sahneyle Kedinin tıslamasıyla anlıyorsun Arkada bir şey var arkadaş dön bir bak yani diye. Orada kediyi nasıl korkuttuklarını Biliyor musunuz biz dün akşam seyrettik <gülüyor> Ve baya merak etmiştim Herhalde böyle bir kedini, kediye bir şey gösterdiler falan değil mi? Bir Alman kurdu getirmişler şeye, ya. Direkt kediyle ikisini böyle karşı karşıya koymuşlar. Araya da kamerayı koymuşlar. Yani köpeği dürtüyorlar, kediyi çekiyorlar falan gibi bir sahne. Zaten <gülüyor> bir sonraki sahnede bakacak olursanız kedi hani kedinin gözlerini gösteriyor sadece. Öyle büyümüş falan değil. Rahatlamış bir ifade <gülüyor> var. <Hayvan 'ın> <gülüyor> Mesela şey, kapana kısılmışlık. Şimdi siz bir e, düşmanı ağlamak durumundasınız ama asıl alsizsiniz. onu hissedebiliyorsunuz yani esas tuzağa düşmüş olan sizsiniz karşınızdaki düşmanı nasıl yok edeceğinizi bilmiyorsunuz çünkü ateş edemiyorsunuz asit yüzünden yakacak mısınız yoksa bir şekilde boşluğa mı atacaksınız ne yapacaksınız belli değil evet. yani bunun bilinmezliği de çok önemli ya, karşındaki düşmanın senin bildiğin e, silahlarla ölmeme olasılığı çok yüksek ve sen bunu, bunu bilerek ...o düşmanla savaşmak durumundası. Bir de şey de var... ...bunların hepsi aslına bakarsanız... ...bizim hani trajedi, gizem, günah... ...gibi sıraladığımız şeyler vardı ya... ...korku öyküsü yazmakta. Şimdi korku senaryosu... ...yazarken kullanacağınız birkaç tane Amerikan... ...Hollywood'un geliştirmiş olduğu şey var... ...yöntem var. Onlara da... ...tak tak uyuyor, oturuyor... Ee, mesela o biraz önceki bahsettiğin kapalı kalma, kısılı kalma hadisesi var ya. Bottleneck diyorlar ona. Yani dar boğaz gibi Türkçe'ye çevirebiliriz. Sıkışıp orada kahraman kalıyor. Canavarı son ana kadar göstermemek 70'lerde artık türü böyle soyu tükenmiş bir korku ya, filmi yaklaşımı biraz da senaryo açısından. Çünkü e, canavarı ne kadar gizlersen o kadar şey yükseliyor. Dehşet. E, 70'lerde hep bahsedip duruyoruz ya. Vahşet sineması yükselmiş diye. Gore ya da splatterlarla. Canavarı geç görünce canavara karşı kuşanacağın, donanacağın silahları da bilemiyorsun. Hep deney üstünden gidiyor. Ve e, bir şey daha vardır mesela. Tam canavarı öldürdüm dediğin anda ne kadar süre kaldığına bak filmin. Şimdi atıyorum bilgisayarları için. Kesin bir 20-30 dakikası vardır. Çünkü Hollywood temelli bir korkuyla korku senaryosu yazılmışsa onu tam öldürdük ya da büyük mücadelenin sonuna geldik noktasında o canavarı öldüremezsiniz. O ölmez yani. Yani e, burada oluşan durum I'll be back durumu. Yani geri döneceğim durumu. Geri, tabii eğer tabii. E, belli bir süre kaldıysa filmin sonunda ve çok sakinlemesi anlayın ki oradan bir yerden bir şey çıkacak yani. Ya hazır olun. Koltuğa böyle kendinize <gülüyor> şey yapın. Oturun, tek gözlemi izliyorsunuz artık ne yapıyorsanız. <gülüyor> e, ama sonuçta o canavar geri gelecek. Genelde de bir, son bir mücadele daha olur onunla bir kapışma. Şimdi şeyden bahsettin ya geminin tasarlanmasından bu Nostromo'nun görünümünden falan. Aslında o tam Giger'in kendi tarzı, kendi tarzını anlatırken bio, endüstriyel, mekanik bir sanatçıyım ben. Öyle bir estetiğim var diyor. Çağını da güzel anlatıyor. 60'larda, 70'lerde özellikle böyle gotikle beslenmiş iyi sanatçılardan ve Amerika'ya da çok bulaşmamış. Yani kıta Avrupa'sının güzel, verimli topraklarında yetişmiş bir fidan gibi düşünüyorum onu. Bu nedenle de yaklaşımı çok daha rafine. Giger'in o tasarımına baktığınız zaman o grift iç içe geçmiş bir yandan da endüstriyel şeyler görüyorsunuz. Bunlar aslında Lovecraft'ın da başlattığı, anlattığı şeyler. Mesela Giger bu filmde çalışırken yine bütçe yüzünden bazı yapmak istediği e, nasıl diyeyim görüntüleri yapamıyor veya maketleri yapamıyor. Hı hı. Bunun üzerine işte Scott bir başka setteki bir platformu getirerek. Ona veriyor. O on, airbrushla onu boyayarak kendi hayalindekine yakın bir hale sokuyor. Evet. evet. Hatta şey var bu meşhur Space Jockey, o ilk bulunan devasa bir yaratık vardı ya uzaylı. Hı hı. O uzaylının e, yapılmış olan seti o platformunu daha sonra yumurtaların geçtiği yer halinde kullanıyorlar. Hı hı, doğru, doğru. Bir de o lazerler vardır yani hareket sensörü gibi çalışan onları da Hu grubunun şeyinden almışlar klip çekiyorlarmış galiba yalnız şu videoda <gülüyor> o şekilde gelmiş. Acayip şeyler yani o film çekimi esnasında bayağı hikaye var. Evet ve tasarımın yapılması sırasında hem yaratığın hem de ortamların <gülüyor> aynı kişi tarafından tasarlanmasının bir sonucu bu senin anlattığın yaratığın bütünle birleşik iç içe olması ve görülmesinin zorlaştırılması. Evet. Bu arada e, sen Lovecraft dedin hemen sonra, bekleyeyim. Gelceğiz. Zaten bırakacağım sen anlatasın diye senin <gülüyor> expert evet. olduğun bir konu. O Ben'ın Aha. Ve Giger. ikisi de Lovecraft hayranı. Ama Lovecraft hayranı olmak büyük değil ki. Şimdi bu iki kişinin yaptığı işlere bakıyorsunuz. O Bannon'ın daha sonra benim görüp de bir şekilde kısmen izlediğimi hatırlıyorum. 90'ların başında ve ortasında çekmiş olduğu iki tane film var. Bir tanesi Kadik'ten alınma. Bir tanesi de gene kendi yazmış ama çok belli. işin içinde vampir gotik vesaire olunca o Poe hikayesi birazcık da. İkisinde de Lovecraft unsurunu görüyorsunuz. Bir tanesi Bladers Diğeri de Screamers. Biri 92 olması lazım biri de 95 yapımı filmler. İkisinde de bayağı etkisini görüyorsunuz. Zaten Giger'in direkt çalışmaları Lovecraft var. Yani nasıl söylememeli? Biyomekanik bir tarz yaratırken yola çıktığı şeyler o korkunç tasvirler vesaire de hepsi o kutulu mistusun içinde geçen yaratıklar. Hatta yok Sototh'a benzetiyorlardı Xenomorph'un ilk halini. böyle bir şey var. Ama işte şeyde söylemiştik düşmanı sonuna kadar belki de gizli tutmak aslında e, doğru korkunun da bir yerde anlatıldığı şeyler. Çünkü seni geliyor geliyor götürüyor son doğru saniye. Bir de e, atlamamamız gereken bir şey var. O da bu uzay gemisiyle insan arasında kurulan ilişki ve bağ. Yani mesela birinci filmde e, uzay gemisinin ana bilgisayarının adı anne. Mother. Evet. Ve sürekli ona danışılıyor. Ama bir noktadan sonra anne onlara cevap vermeyi kesiyor. Ve hatta daha da ötesi en sonda Ripley anneden canavarıdan kurtulmaya çalışırken anneye durdur bu patlamayı, durdur bu patlamayı diye diretiyor gereken bütün her şeyi yapıyor. Ama anne onu dinlemiyor, onu yalnız bırakıyor. Ve bunun üzerine de zaten Ripley de onu terk edip ayrılıyor ve tek başına patlamaya bırakıyor. Çok ilginç bir ilişki var evet. bu. Daha sonraki filmlerde de bu anne meselesi değişerek devam ediyor. Bayağı bir kadın filmi aslında değil mi? Yani seriye baktığınızda baş kahraman, yani robotlar. Yani çok karışık. Mesela şeyde babaya dönüşüyor. Dördüncü filmde hı hı. bu sefer ana bilgisayar baba. Bu ufak bir not ekleyeyim. Orijinal senaryoda aslında Ripley adı da farklı o ayrı erkek. Evet. Bunun için John Travolta'yı düşünmüşler zamanında ilk böyle şeyler testler yapılırken diziyem, ama sonrası Goni Waiver test <gülüyor> çekimi yapıldığı zaman herkesin hem fikir olduğu tek kadın sanatçı. Ama yani gerçekten Elin birin, özellikle son çeyreğindeki o yüz hali, o vücuduyla beraber korkması, işte koridorun ucundan bakacak kedinin olduğu yerde. Bir anda o bu korku transına, şoka girmesi, hani panik diyorlar hatta ona da panla karşılaşmış gibi. O çok güçlü şeyler öyle. iyi oyuncular yok o kadar filmin Zaten ilk filmin başarısını sağlayan pek çok şeyden biri de işte bu oyuncular. Yani şimdi şey döktürüyor tamam hepimiz izledik zaten Sigourney Weaver döktürüyor. Ama aslına bakarsanız işte 6-7 tane oyuncu var. Mesela bir tanesi Tom Skerritt başrolde kaptanı oynayan Dallas. Evet. Mesela aslında çok fazla TV filmlerinde Amerika'da tanınan bizde o yüzden çok tanımayan bir karakter olmasına rağmen en azından Top Gun'da ya da Contact'te Hı. daha sonra biz bunu görüyoruz. Yani iyi bir oyuncu. Evet. Heidi Stanton Yeşil Yoldan ya da en son Avengers'dan da hatırlayabilirsiniz. Yani daha pek çok filmi var ama ünlüleri bahsediyorum. Hep böyle A filmlerde evet. kendilerine yan rol bulmuş karakter oyuncuları bunlar. John Hurt zaten V for Vendetta'dan Hellboy'a, Snowpiercer'dan hani Harry Potter'a e, her yerde karşınıza 1984'te çıkar. var mıydı? Ben çok şey yapamadım. 1984'te <gülüyor> başrolde oynar. Evet. Ironhold hem Fifth Element hem Lord of the Rings'de, e, Hobbit'te, Frankenstein'da e, müthiş rolleri var. Burada en aslanılanlar Yafet Kokoyla zenci oyuncuyla Veronica Cartwright. E, ama onlar da yani Veronica Cartwright kuşlarda küçük bir rol bulmuş kendine hiç kokta mesela. Daha sonra İstik Cadıları'nda yedikleri kirazların çekirdekleri çıkar onun ağzından cadıların bayağı ...ilginç bir sahnesi vardır. Yaffet Coco'da hem Koşan Adam'da Arnold Schwarzenegger'le karşılıklı oynar. Onun dışında da pek çok dizide oynamıştır. Bu oyuncuların bu karakter oyuncusu olması filmin başarısına kat ve kat etkili olmuştur. Bir de şey de var karakter isimlerine falan baktığınız zaman hepsinin Unisex isimler olarak seçilmiş olması da güzel. Yani öyle bir cinsiyet belirtmiyor. E, Dallas'lar ondan sonra Ken'ler de kalıyorlar. olarak o ilk yapımdaki evet, evet. özeni diğerlerinde görüyor musunuz? Cameron mesela ikinci filme geçtiği anda e, şeyden görüyoruz. Skynet'in etkilerini görüyorsun mesela gezegenin içerisinde. E, direkt olarak o terraformer cihazlar oraya götürülmesi, robotik kovlar evet. bilmem neler falan derken ya, görüyorsunuz evet, herkisini. James Cameron e, Terminator 2'ye Avatar'a falan ön hazırlığını yapıyor belli ki. Çok belli. Evet doğru. İkinci filmde James Cameron işin içine girince kendi vizyonunu ve aklındaki estetiği bir yerde işin içine katıyor, filme katıyor diye düşünüyorum. Burada en büyük etkisi etrafta çok fazla makinenin, meklerin olması. Gene ikonik bir sahne olarak benim ehliyetim var. Limanda şey olarak çalıştım falan diyor Ripley taşıyıcı. bulunduktan sonra. Evet, o taşıyıcı makineye girip bir anda ufak bir şov yapması. Daha sonra filmin sonunda da bir şekilde onu kullanması o meki. ...değişik bir hava katıyor ama sene 86 artık. Yani... Tabii canım yani 40 yıl sonra da aynı sahneyi zaten... Avatar'da çekti çekti yine o makineleri. Tabii tabii kullandırıp... ama şeyde var yani etkisini de görüyorsun... ...sadece Cameron'ın avatarında değil şeyde vardı aynısı. Matrix'in üçüncüsündeki o hani şeyde... ...Zion'daki son savaş sahnesi vardı ya... ...Liman'da kapışıyorlar mekler falan. Yani makine hala aynı makine hiçbir şey değişmemiş. Orada bir değişik bir geçiş var robotlar var. Lance Henriksen var aslında aslında. Robot niyetine kullanılan ikinci filmdeki robot Bishop ki çok daha centilmen beyefendi bir robot şeklinde geliyordu. Öyle eş gibi e, asosyal bir e, makine robottansa. Hem öyle hem de zaten zarar vermeyeceğini açıklıyordu yani. Robot kurallarına daha çok Asimov'un uyan bir karakter yaratmışlardı. Birinci filmdeki evet. insana zarar verme potansiyeli olan hareketler yapabilen hatta evet. e, doğrudan ağzına dergi Tabii sarıp boğmaya. sokup boğmaya çalışan tipte bir yaratıkken. Evet. İkincide de nazik robotumuz geliyor. Açıklıyordu ama onların bir şey duygu inhibitörleri yanlış bağlanmıştı. Aradan geçmiş 60 sene biz değiştirdik onları falan diyorlar. Ama gene de başta işte zaten mesele de büyük ihtimalle o başta o kuşkuyu veriyor. Yani bak bu bir tane daha android var. Yani o da aynı şekilde davranabilir. Yani o da bir tehlike unsuru olarak sunuluyor ilk önce. Evet. Ben mesela filmin sonuna kadar gerçekten öyle mi değil mi şey yapamadım. Emin olamadım. Yani evet. o kuşkuyu senin e, kalbine Hatırlıyor eki veriyor. Evet. evet. Bir de bunların ikisi de fark ettiniz mi bilmiyorum. Hani de, deyip duruyoruz ya O benim da aynı şekilde Giger'de eee etkilenmiş daha sonra. Nasıl etkilendiği bilmiyorum. Texas Chainsaw Massacre şeyden sonra filmi çekmeden önce ilk defa izleyen adam korkuyla pek alakası yoksa Lovecraft'ı bilmiyordur o kadar diye tahmin ediyorum. Ama bunların üçünün de bir şekilde etkilendiği doğru. Bilim adamı ama aynı zamanda birazcık empati, birazcık vicdan yoksunu insana karşı çok fazla şey yapmıyor. Hani geçen hafta sosyopatı konuştuk ya o havada bir şey. Bu bizim Lovecraft'ın meşhur canlandırıcı hikayesindeki Herbert West'i aslında. Yani Frankenstein var bir şekilde insan parçalarından ölümsüzlüğü arayan bir şey gibi. Burada da direkt olarak karşımıza öyle robotlar geliyor mesela. Yani Herbert West'in de kafası kutunun içerisinde gelir ve konuşmaya başlar. Daha doğrusu öldürdüklerinden bir tanesinin gibi bir sahne var. Eşin kafasını masanın üzerinde dururken düz kontak yapıp Konuşturuyorlar, senin derdin ne diyorlardı. Prometheus'da aynısını David'te de yaptılar. Mesela David'de öyle konuştuk. İkinci filmde Bishop'ı da zaten evet. parçalanıyor. Üçüncü filmde aynı şekilde kullanıyorlar. Evet, evet. Yani orada bayağı bir Lovecraft etkisini bu şekilde görmek mümkün. İşte diğer yönetmenin getirilmiş olduğu şeyler. Mesela insanlar ve çocuklar işin içine girdi. 80'ler filmi varsa çocuksuz olmuyor. İkinci filmde en can alıcı noktalardan bir tanesi çocuk öğesinin olması. Yani... Sadece iş kendini sadece kurtarmakla bitmiyor. Çocuğu kurtarmak esas oradaki esas nokta. Ve aslında onun da derinleştirilmesi de aslında hikayede bence ikinci filmi kurtaran şeylerden biri. Yani birinci filmden sonra çok zayıf kalmamasının sebebi ikinci filmin bu senaryodaki derinlikler. Evet. Mesela aradan 57 yıl geçmiş ve o 57 yıl içinde her şey değişmiş. Bir kızı var Ripley'in öğrenmek istiyor kızının ne başına ne geldiğini öğrenmek istiyor. Çünkü 11. yaş gününe e, geri döneceğinin sözünü vermiş. Ve e, araştırmanın sonunda 66 yaşındayken kızının öldüğünü öğreniyor. Evet. Kendi kızı öldükten sonra o 11 yaşında bir kıza duyduğu açlıkla gittikleri gezegende yeni bir küçük kızla karşılaşıyor. Evet. O küçük kızı koruması altına alıyor ve kendi kızının sonuçta aslında... Görememesi ve ölmesinin sebebi Alien onun kafasında. Ama Alien onu 57 yıl boyunca donup kalmasına sebep oluyor. Ve bunun sonu, ikinci filmin sonunda da o ana kraliçeyle karşılaşıp onun bütün yavrularını yakıyor. Ve kendi içinde bir ödeşme yaşıyor. Yani sonuca bakarsak burada çocuğunu koruyan anne motifi oluşturuluyor. Bir anlamda. Bir anlamda intikam olan anne. Sen benim çocuğumu evet. öldürdün ben senin çocuklarını öldüreceğim diye geliyor falan böyle kadar. Benim genel olarak gördüğüm 86 yapım filmde daha ikonik seksi sahnelerin olması ya da kahramanların olması. o Mesela uzay denizcileri, uzay marinleri, space marine hasesi. Warhammer 40K'dan fırlamış gibi. O zaman masa oyunun da ilk çıkışta olduğu zamanlar diye düşünün. Bir şekilde geliyorlar. Hala 60'ların 70'lerin marin... Yani o Amerikan Deniz Piyadesi havasında iyi eğitimli, bayağı gamsız. işte şeyler savaşçı askerler, bir sürü savaş görmüşler falan havasıyla beraber gidiyorlar. Mesela onların sahneleri de çok eğlenceli ve ikonikti. Yok bir şupa yemek masasında o el üzerinde bıçak dans yaptırmaları. Yok oradaki çavuşun eğlencelisi gel buraya hemen 50 tane şınav çek falan. Evet şekilleri zaten dediğin gibi çok böyle arketip. Kullanmışlar Her birinin özelliği bariz ayrıca belki de Güney Amerikalı kadın asker tiplemesinin ilk görüntülerinden biri daha sonra o kadar çok filmde kullanıldı ki Güney Amerikalı Tabii. sert kadın silah ağır silah kullanan evet. ve bütün bu gazlarının sonucu aslında daha ilk sahnede canavarların arasına girdikleri sırada arkadaşlar termonikler bir şeyin ortasında duruyorsunuz ateş edemezsiniz. Gene değil mi? meselesi çıkıyor bütün havaları böyle zıp sönü veriyor çok çok çok eğlenceli ikinci filmde başka kullanılan bir şey daha var şimdi birinci filmde bir tane eliğin görüyoruz yaratık görüyoruz ikinci filmde kuşatı, kuşatılma hadisesi var yani o birinci filmde de kullanılmıştı hani bir gösterge vardı sürekli bipleyen yaklaştıkça hızlanan Hareket sensörü. Hareket sensörü. İkinci filmde onu çok güzel kullanmışlardı. Yani bir bakıyorsun sensöre bir sürü var. Yani bunun bir anlamda umutsuzluğu çok iyi veriyor. Yani öyle umutsuz bir durumdasın ki her tarafın kuşatılmış durumda. Hani zaten bir tanesini öldürmeyi başarsan diğerini nasıl öldüreceksin? Evet. Yani tabii ki kaçmak en büyük çözüm ama... Kaça bin, bilecek misin? Bir de yanında çocuk var yani Kendi başına olsam neyse bir de çocuk var koruman gereken. Bir de filmin içinde şeyi çok güzel kullanmışlardı bu. Ya asma tavan, yeraltı meselesini çok güzel kullanmışlardı. Hareket sensörü ölçüm yapıyordu, mesafe ölçümü yapıyordu. Bunlar kapıları kapatıp kaynak yapıp geri çekiliyorlar. Yaratıklar yaklaşıyor 10 metre, 8 metre, 6 metre, 5 metre. Bir dakika ya odanın içindeler nasıl olabilir bu diye. O heyecanları da çok güzeldi. Meğersem çatıdan geliyorlarmış. Asma kattan geliyormuş. Yol bulmuşlar. Ama, ama işte o gezegene gitmeleri bilmem neleri. Zaten ikinci filmin adının Aliens olması. Yaratıklar şeklinde. Ee, o kuşatmayı da bir şekilde veriyor. Esas yüksek korkuyu da birazcık o yaratıyor. Hani öyle işgal edilmek. En büyük korkuyu... Kraliçeyle tanıştığın zaman yaşıyorsun. Çünkü diyorsun ki bir sürü var. Daha da kraliçe bir sürü yumurta bırakıyor. Yani imkansız, yani kurtulmanın, survival'ın imkansız olduğunu senin beynine işliyor. Bir şey daha var. Mesela ilk filmde kraliçe yoktu. Bir tane parasitik yapı var. Bağımsız olarak, müstakil olarak insan vücuduna gelir ya da neyin vücuduna geldiyse ondan beslenerek bir şekilde şemalde dünyaya gelir. Parçalar, bir bakıyorsunuz burada bir şecere var artık. Yumurtalar vardı. Yumurtaların kaynağını görmüyorduk. Evet evet yani ya, Ama yumurtalar. yani bir sürü yumurta var. Evet. Bir sürü yumurta var. Aslında onu biliyoruz ama tek biz tek yumurtayla uğraştık evet, e, evet, ilk evet. filmde. İşte o şekilde bir şeyle uğraşmıyordun. Bir de yani o kadar yine kapalı alan derken aslında uzaktaki bir gezegen de kendi başına bir kapalı alana dönüşüyor. Kısılmışlık evet, yani. Evet yine kısılmış o hani boğaz. Tabii ve müthiş bir şekilde kendilerini içeri kitlemek zorunda kalıyorlar. Yine hareket sensörlü makinalı tüfekleri var. Makinalı tüfekler... Sürekli ateş ediyor ama 500 tane mermisi var karşından 200 tane 300 tane yaratık geldiği zaman. Biz beraberce zaten filmin çok ilginçtir. Yani Alien 1'de de var 2'de de çok yoğun bir şekilde kullanan bu geri sayma meselesi var. Mesela o mermileri biz sayıyorduk. Tabii. Yani tar, tar tar tar tar iniyor Critical 20 tane mermi kaldı vesaire. İlk başta nasıl geri sayımla işte bu gemi patlayacak onu sayıyoruz. Evet. Ses Bazen sadece sesi duyuyoruz. Ses hızlanıyor aslında. O da bir saymak. Hı hı. Dıt, dıt, dıt, dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt yaklaştı, yaklaştı daha yaklaştı. Hı. Sürekli bir hatta yani dördüncü filmde de makine tüfeklerin üzerinde bu sefer mermi göstergesi vardı. Hı hı. Oradan da sayıyorduk. Sürekli geri, bir geri sayım halinde geriliyoruz. Ya bunlar zaten bilgisayar oyunlarında falan bayağı kullanıldı. Çok da sevildi. Mermi göstergeleri, ondan sonra e, hareket sensörleri ve nasıl söyleyeyim yakınlık sensörü olarak biraz daha söylüyorlar. Neye ne kadar yakınsın, çevrende neler var gibisinden. E, teknolojik olarak da geliştirilmesi planlanan araçlar ama şu an için çok e, kullanışlı görünmediği için ordular tercih etmiyor. Belki de şey vardır bunun yani. Bir de birinci filme nazaran ikinci film daha aksiyon dolu. Evet. Yani bir kaçıp kovalamaca var. Bir her an yakalanabileceğim duygusu da var. Şimdi öbür elbette ki her an her yerden çıkabilir duygusu vardı. Burada her an yakalanabilirim. Bana yaklaşabilir, bana ulaşabilir duygusu var. Bir de bir tane değil tabii bir sürü. Tabii, tabii, her an, her yerdeler zaten. Onu biliyorlar. Bir de kahraman sayısı da çok büyük etken. Yani diğerinde toplam 7 kişilerdi galiba değil mi? Bütün mürette evet, evet. ee, Ki iki tanesi direkt mefta oldu. Eşin ne yaptığı belli değil falan derken orada 3 kişi aslında 3 ana kişi e, işte şey yapıyordu idare ediyorlardı. En son kedi Jonesy ile Ripley kalıyordu. Evet, Bilmem ne. Onları uzun uzun, evet. uzun Dakikalar boyunca seyrediyorduk. Burada bayağı kişiler yani. Marinler 10 kişi geliyordu galiba. 10 mu? Yedi mi gene? Yani yine bu sefer tabii yine kalabalık. Ama neyse ki daha sonraki filmlerde gördüğümüz gibi işlevsiz değiller. O mutluluk vericiydi. Yani sadece ölmek için Star Trek'te kırmızı giyen adamlar gibi bölüme gelmişler. Ha bu ölecek, bu kırmızı giyiyor. Bunlar son sonraki filmlerin adamları. Bir de şey var. Starcraft'a bayağı bir malzeme vermiş Starcraft oyununa 1 ve 2'ye. Mesela Alien'lar oradaki Zerg'lerin ve aslında Zerg diklerin de bayağı atası. İlk görünümde de zaten anlaşılıyor. İkinci olarak da ikinci filmde Alien's'daki pilot vardır ya. Pilot gözlükleri takmış kadınımız böyle. O Starcraft 1'de, 2'de ve 3'te de, 3 oyunda da kullanıldı. Hatta birebir onun işte In The Five, Bye Bye Bye falan gibi bir repliği var. Mesela o ikonik bir şekilde aldı resmen kullanıldı Valkyrie diye bir tane uçak tipinde. Pilot böyle konuşuyor öyle söyleyeyim. Oyunu çok oynarsanız beyninize kazınacak bir şekilde. Görüyorsunuz. Ee, bayağı bir şeyleri aktardılar bilgisayar oyun piyasasına. Kendi serilerinin dışındaki oyunlara bile. Ve bu bizi 1992'ye, Elyon 3'e getiriyor. Elyon 3'e getiriyor ama Elyon 3'e öyle kolay kolay gelemiyoruz. Elyon 3'ün şimdi bir başarı sağlıyor. iki hemen takip ediyor. Hiç fena değil. Bir yükseliş var. Üçüncü film için önce William Gibson'a gidiyorlar. Diyorlar ki bunu böyle başarılı bir seriyi kim devam ettirir? William Gibson bu konunun üstadı. Gidelim, görüşelim. William Gibson'la bu iş olmuyor ama kısa sürede bu iş <gülüyor> yani aslında olmayacağı ortaya çıkıyor. Vincent Ward işe giriyor, hikayeyi yazıyor ve yönetmen oluyor. Ama bir yandan da John Fasano senaryoyu geliştirmek için yanına destek gidiyor. Ana hikayede gezegenin ahşap bir gezegen olduğunu hayal ediyorlar. Bu önce bayağı bir heyecanlandırıyor bir grup insanı ama stüdyoyu onların tahmin ettiği gibi heyecanlandırmıyor. Ve bu ahşap gezegen fikrinden uzaklaşıyorlar. Uzaklaştıkları anda hem yazar hem yönetmen bırakıyor. Evet, bu da Giger'in yaratmış olduğu elin tarzına da bayağı bir ters aslında. Yani böyle biyomekanik endüstriyel falan dedik ya bütün o konsept tasarımlarına. Ağaçtan bir gezegen olması halinde o bambaşka bir konsept şeye geçecek. Yani çok çok ilginç bir yere, bilme bir yere gidebilir Başka bir şey olacak ama o Elden olmayacaktı bir şey. Asitle zaman. karşılaşan tahtayı düşünsene. Ama sonuç, Belki durdurur. Biliyorum. Ama sonuçta bu değişimi engelleyemiyorlar bana sorarsanız Elinin o değişimini. Şöyle ki işte Walter Hill ve David Giller yapımcılar sonunda işi ele alıyorlar ve ...bu kadar yönetmen kim olacaktı, yazar kim olacaktı... ...kavga dövüşü birkaç şeyin daha üzerinden geçtikten sonra ismin... ...o sıralarda işte klip, müzik klibi çeken David Fincher'e gidiyorlar. Çeker misin diye o da okey diyor geliyor ve... ...bir anda filmin yönetmeni oluyor. Fark edilir bir etkisi var aslında Fincher'ın. Daha sonraki filmlerinde de gördüğümüz renkten ışığa kadar... ...aslında her şeye çok net müdahale eden bir adam. Çünkü kendisi de görüntü yönetmenliği yaptığı için. Ama mesela... O gezegendeki havayı yaratmak için diğer filmlerde kullanılmamış bir şey yapıyor ve kamerayı bu filmde neredeyse her zaman dizaltı bir yüksekliğe koyuyor. Hep bir metrenin altında duruyor kamera. Bu yüzden de sürekli yukarı bakıyor. Herkes Herkesi aşağıdan görüyoruz. Sürekli böyle biz yukarı doğru bakıyoruz. Herkes tepeden bakıyor bize. Bütün oyuncular, herkes. Birileri anca eğilirse biz onlarla yüz yüze gelebiliyoruz. Aslında o büyüklük hissi bir şeyler yaratıyor hem eskisindeki baskının yerini değiştiriyor bu hapishanenin içinde bu sefer sen geniş bir alana sahipsin çünkü sürekli yukarı bakıyorsun ama yani karşına ne gelirse gelsin o senden büyük bu sefer farklı bir korku yaratıyor aslında o görüntüler diğer filmler gibi bu da İngiltere'de çekiliyor film Londra'da çoğu çekiliyor arada yan sahnelerin çekildiği yerler var ama bu film Dijital efektler kullanılmadan yapılan son filmlerden biri olmuş aynı zamanda. Birkaç sahnede küçük dijital efekt kullanılmasına rağmen %99'unda dijital efekt kullanılmadan maketlerle, ışıklandırmayla e, yapıyorlar. Ve David Fincher yönetmen olduktan ve bütün bunları yapmaya başladıktan sonra dahi senaryodaki sorunlar bitmediği için Çekimler sırasında senaryo değişmeye başlıyor. Tam yeşil işi yani. Sürekli aynen öyle kahvede yazıp yollama şeklinde senaryo geliyor bunlar çekmeye başlıyorlar. Senaryo geliyor bunlar çekmeye başlıyorlar. Filmin tabii bu yaşadığı zorluklar işte birinci filmde yaşanıp da muhteşem çözümlere ulaşırken... ...bu filmde bana sorarsanız filmi batıran şeylerden biri. Üçüncü filmde yani ben üçüncü filmi sevdim ama hani... Alien 1 ve Alien 2'deki e, havayı tabi bulamadım. Yani farklı şekilde sevdim. Yani neden sevdim? Bir kere bir kedi fare oyunu var. Diğerlerinden farklı değil aslında. Orada da bir sonuçta Alien hepsinden oynuyor. İki filmde de. Ama burada bariz bir şekilde var. Kendilerini yem olarak sunup tünellerden kaçmaları ve düşmanı bir şekilde tuzağa düşürmeye çalışmaları. Mesela şey var. Ellerinde yeterli e, silah yok. Yani bu, bu sefer zekalarını kullanmak zorundalar. Yani. Geçen defa da silah vardı ama ateş edemiyorlardı ilk iki filmde düşünürsen de. Yani öyle bir sanki Elia'nın alameti farkası bu. Elinde alet edevat var fakat kullanamıyorsun yazık kalan. Ya da elinde alet edevat yok evet. gibi. Evet. Yani de, her halükarda kullandırtmıyor. Bir de senin bu kedi fare benzetmen çok güzel. Burada çünkü beklenmedik bir şekilde işler işte tahta bir gezegen olmuyor belki ama... Giger'e sorulmadan, geri çok da karıştırmadan mesela tasarımda değişiklikler yapılıyor. Bu sefer filmin bir versiyonunda en çok izlenen versiyonunda köpekten çıkan yaratığımız... ...bir versiyonunda da öküzden çıkmış çünkü ben onu izlemedim. Ondan sonra köpekten çıkan yaratığımız artık farklı. Anında ilk daha ilk sahnede onu görüyoruz. Dört ayak üzerinde yürüyor ve büyük devasa bir e, yaratık olmuş... Ve Giger'le de aslında en anlaşamadıkları hatta filmin içinde de neredeyse sonunda zorla adını koydukları bir filme dönüşüyor. Evet. Bir de şey de var. Estetik de zaten Giger'den çıkıyor birazcık. Biraz daha 80'lerin o postapokaliptik filmlerinde Mad Max'lerden falan fırlamış bir görünüm. Saçlar kazınmış, üst baş parça parça dilim dilimi yapılmış falan gibi. Etraf biraz daha ona göre kurulmuş. Zaten hapishane olduğu için pastayı da kaldırıyordur gene ama yani past bir çevreyi vesaire. Sonuçta böyle bir şey de var, öyle bir tarzı da var. Daha öncekiler çünkü bir şekilde kıyafet ya da tulum giyiyorlardı, evet. bir şeylerdi. Diğer filmlerde metalik, gri, grinin tonları siyah vesaire gibi renkler kullanılırken ...bu filmde daha çok toprak rengi, pas rengi, loş bir ortam ama şey gibi değil. Yani gri loş bir ortam değil. Daha çok böyle mum alevi, sarı. yani mum ışığı şeklinde sarı bir ortam var... Ee, bu da tabii de büyük değişiklik yaratmış hani iki filmden ayırması babında. Üçüncü filmde mesela önemli şeylerden bir tanesi baş kahramanın artık yaratık, yaratığa hamile olması, yaratık taşıması içinde. Evet. Ee, bunu filmin hemen hemen ortasına yakın öğreniyoruz ve öğrenmemiz zaten çok enteresan. Yani yaratığın kahramana kadar gelip burnunun dibine kadar gelip koklayıp Geri çekilmesi zaten size o şeyi veriyor, ipucunu veriyor ve anlıyorsunuz yani evet. Yani onlardan içinde, biri, onlardan aileden biri, aileden evet. diyorsunuz yani. Bu bu çok burada parazit korkusunu işte esas yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü diğer e, filmlerde baş kahramanda böyle bir şey yok. Hani yan kahramanlar evet içinden şey çıkıyor işte e, görsün delip çıkıyor vesaire. Fakat Esas bu filmde baş kahramanın içinde bir tane var. Bir de şey de var ya bu etkilemiş olduğu hadiselerden hani oradaki o hareket sanki köpekten çıkıyor olması nedeniyle böyle gelip bakıp tanımasında koklaması. Tabii bunların hepsini kullanmışlar. Evet kullanmışlar. yani bunun taşıyıcısı aslında köpek olduğu için o tavrı o hareketi birazcık daha köpeği andırıyor gibi. Benim aklıma birden şey geldi yani bu üçüncü filme kadar geldik inşallah tamamlayıp dört beşe ve nereden belki de kökeninden bahsedeceğiz Lovecraft'ı falan alacağız biraz. Birebir Alien olmasa da başka filmlere hani çok örnek yerler vermiş ya. Bu bahsettiğimiz canavarı içinde taşıma aynı zamanda ölmüyor Ripley'i. Daha sonraki filmlerde falan da görüp duruyoruz. Hatta genetik olarak kopyalanıyor falan. Bildiğiniz Resident Evil ee, etkilenmiş mi diyelim buna en iyi niyetimizle. Ee, ve Alice karakter ki oyunlarda yani filmin çekilme sebebi oyunlar. Ama oyunların içerisinde geçmeyen karakter Alice. Milevo için oynadığı direkt olarak Ripley'nin kocaman bir takliti gibi duruyor. Hı hı. Bir yerde belirmesi ondan sonra canavarların ona dokunmaması canavarların annesi olması artık. Genetik olarak klonlanması şuydu buydu falan derken Alien 3'e de kendi aralarında bu başlamış daha sonra sanırım ünlendi. Hani Alien 3 demiyorlar Alien Cubed diyorlar böyle de bir detay var. Alien üzeri 3 değil Alien'ın küpü. Evet. Gelelim 1997'de Alien Resurrection'a. Evet. Pierre Jön'e. Delikatesten kayıp çocuklar şehri, evet. ameli derken geldik Alien Resurrection'a. Birinci filmde mother olan, ana, anne olan gemi father babaya dönüştü. İlk başta filmin senaryosunu yazarlarken Ripley'in oynadığı rol çok imkansız görünüyor. Çünkü Ripley öldü üçüncü filmin sonunda. Onun için... Ellie'nin ikide gördüğümüz küçük kız karakteri Newton bir klonunun devam ettiği yaşamaya ve o klonla başrol verilmeye çalışılıyor senaryoda fakat hem klon çok güzel oluyor, çok eğlenceli oluyor hem de Sigourney Weaver'ın çok hoşuna gidiyor karakterdeki değişim. <gülüyor> Aynı zamanda canavarın kendisi olması <gülüyor> iki taraflı oynama seçeneği ve yine Newt olamıyor ve Ripley geri dönüyor. Jean-Pierre Jönet'e gittiğimiz yol Yine kolay değil. Önce Danny Boy'la soruyorlar. Sonra Peter Jackson'a soruyorlar. Sonra Brian Singer'a gidiyorlar ve ancak sonunda Johnny'ye ulaşıyorlar. O filmde benim görmüş olduğum, hatırladığım gene 3. filmde birazcık da mahkuma... kriminal yapıya indirgenen yan kahramanlar ya da zemindeki kahramanların bu sefer paralı asker gibi, birazcık da epik fantazi ürünü gibi duran, uzay korsanları gibi bir havanın içerisindeki adamlar gibi olması. Yani hatta nasıl söylemeli... Uzay kelle avcısı ya da ödül avcısı gibi bir hava içerisinde yaşıyor olmaları. Beni orada en çok eğlendiren diyeyim ki çoğu insan çok sevmez. Özellikle Alien 1 ve 2'de belli bir ağız tadına ulaşan kişiler üçü de beğenmiyorlar, dördü de beğenmiyorlar. Birincisi ben aksiyon seven bir adamım. Oradaki hareketlilik benim hoşuma gitmişti. İkincisi de işte Ron Perlman'la Winona Ryder'ın, özellikle Winona Ryder'ın oradaki o Bishop'tan sonra bu sefer... ...Android'e ele alması falan o değişik bir hava katmıştı. Bir de geriye doğru basket atma sahnesi vardı. Sıgorney Weaver'ın atmış e, da kadar evet. şaka gibi bir şey. Onun dışında Elin Resurrection'da çok ekstra bir şey gelmedi. O dönem çünkü e, güzel şeyler bilim kurgu filmleri falan izliyordum, çok sarmadı beni. Yani. Ah benim e, çok sevdiğim bir film değil Elin Resurrection. 200 sene sonrasından başlıyor. Ripley klonlanmış, içinden kraliçe alınmış. Bir gezegende bunun işte çoğaltılması yapılıyor. Ondan sonra bunları o gezegene yolluyorlar. Hatırladığım bunlar. Bir kovalamacıdır gidiyor ama benim esas bir türlü kafamın basmadığı şey filmin sonundaki dramaydı. Yani bildiğin aile draması tadında bir drama. Yani en sonunda Ripley kendi çocuğu olan yani gerçekten kendi çocuğu olan Elian'ı çünkü artık görüyoruz yani insan e, şey, hüz Kafatası. hatlarını, kafatasını vesairesini hmm. taşıyor. E, yaratığı e, öldürmesi ve öldürürken de içinin yandığının anlaşılması yani tamam okey hani her şeyi denediniz en sonunda işi aile dramasına kadar indirdiniz. Yani benim hoşuma gitmedi açıkçası bu. Yani Elian çünkü oradaki son sahneye bakacak olursan Elian'ın sırasındaki ifade yani hakikaten annesine sitem eden hani beni niye öldürüyorsun, beni niye yok ediyorsun o bakışları zaten çok rahat algılayabiliyorsun. Yani drama çok acayip dramatik bir şey e, var ve bu, orada. Ve bu aslında yönetmenin seçimi çünkü bu yaratık ilk tasarlandığında gözleri olmayan, burnu olmayan, çok daha kuru kafa hali korunan bir yaratık düşünülüyor ama daha sonra... Aynen bu söylediğin ilişkide duyguları yansıtabilmesi için karakterin o gözlerin derinliği hareketleri ve burun ekleniyor ki biraz daha insana yaklaştın. Ha bir tane değişen şey daha var. O da Joné'nin çift cinsiyetli bir yaratık olmasını ilk başta istiyor ve cinsel organı doğal olarak kıyafet giymediği için çift cinsiyet organının da Görünecek görünür orası. ve dışta olmasını istiyor. Ama bunu fazla bastıramıyor. Fransız, Amerika orası. Fransızsın ama o kadar da değil cevabıyla. Bu organlar gidiyor. İlginç bir şekilde Giger'in ilk çizimlerinde o Necronomicon albümünün içerisindeki Elden'in arketipi mi diyeyim artık ilk örneklerinde göz var. Yani canavarı sadece hmm. ağızdan ibaret falan değil. Sonuçta birazcık da Giger'e geliyorlar ama Giger galiba bir de dava açıyor ismi şeyde geçmediği için. Kazanıyor yani, da davayı. Bir, bir sorun yaşanıyor gerçekten orada. Evet ama yani Giger'den ne kadar yakın ne kadar uzaklaşılmış bir şey gibi. Yalnız şey var bak şunu düşündürüyor bana şimdi Alien 3 gerçekten bence serinin en kötü filmi. Prometheus'u saymıyorum. Ve Alien Resurrection tam da adından anlaşılacağı gibi bu... Yaratı yeniden doğurma çabası aslında. Film de kendini yeniden doğuruyor. Film de yeniden doğmaya çalışıyor. Ha başarılı olup olmaması karşı o ayrı bir tartışma konusu. Ya bana, bana soracak olursan bence Alien Resurrection'da tam manasıyla zaten seri, seriyi öldürüyor orada. Evet. Yani o drama, sondaki o dramatik sahne daha bundan sonra ben ne çekersen çek... Elini sempatiyle yaklaşacağım? Yani bu bir gerçek artık hani bek tamam bu belki ben bayan olduğumdan kaynaklı olan bir şey hani diyeceksiniz de evet. ama yani bundan sonra ben Elina nasıl bakayım çok korkunç bir şey gibi oradaki o acıklı gözleri gördükten sonra mümkün. Bir de e, şimdi başka bir kısmından da bahsetmek lazım elin bir seri dediğimiz gibi. Prometheus'la beraber 5 tane filmi var. Çünkü Scott gitti bir daha çekti bu filmi. Evet, Alien vs'ları saymazsak. Tabii tabii onlar, onlar biraz daha lineer değil de yan ilerliyor diye düşünüyorum. Başka bir şey geldi. Çünkü bilgisayar oyunları da var. Bu 5 filmlik bir sinematik efsane diyelim. Bir mitoloji yarattılar orada kendilerini. Bunun birazcık yapısından ve ne manaya birazcık da geldiğinden bahsetmek lazım. Şimdi çok ilginç başka bir bilgi var. Ya da ben öyle düşünüyorum ama bunun üzerine yazılmış bir iki tezle de karşılaştım. Alien filminin Star Trek'in yani uzay yolunun 1966'daki Man Trap bölümünün ve Toristomer'in ortak bir konusu var. Ve bunların hepsi de 1965 yapımı Planet of Vampires Vampirler Gezegeni adındaki bir İtalyan filmini, İtalyan yönetmen Mario Bava'nın filminden açıkçası temayı alıyorlar. Den açıkça bunu söylüyor. Şeyden Vampires filminden etkilendiğini açıkça da ayrıca söyler. Evet, Ridley Scott da aslında biz o filmi izlememiştik. Der. Mesela Walter Hill ile beraber biz daha çok e, uzayın ötesinden gelen korku filmi var 1956 yapımı ondan etkilenmiştik diyor söylüyorlar ama yani aslında haritada orada olmayan bir gezegenden bir sinyal alıp oraya inmek ve e, oradaki bir canavarla karşılaşmak belki onu gemiye almak. Bakın bu Turist Ömer gerçekten ama Turist Ömer'in sonunda tabii Ripley gibi şey yapmıyordu. Turist Ömer geri geliyordu. Şimdi elinden makaz aldığını falan düşünüyorum aslında daha komik de olabilir. Olur. Üçü de yapısal olarak aynı filmler ve gerçekten vampirler gezegeninden etkileniyorlar ama hani e, konuşma arasında şeyden bahsetmiştim ya uzaya çıkma astronot ya da uzay yolculuğu estetiği açıkçası Elian çok çok net. çünkü 1965 yapımı Babanın filmi. Uzay yolu 1966'da bu bölümü yayınlamış. Uzayın ötesinden gelen korku filmi 1956'da olması lazım. Pardon 58'de. Şimdi e, bunların üçü de uzay yolculuğunun gerçekleşmediği zaman da bilim kurgunun bu gümüş döneminde atfedilen hikayelerden yapılmış şeyler. O nedenle bir konsolları var. Geniş geniş oturma odası gibi köprüleri var. insanların komuta merkezleri var vesaireleri var. İşte giyim kuşam kostümler çok ilginç. Bu arada babanın gerçekten estetiğini görmeniz lazım. Çok gotik bir uzay şey var. Space suite'i var. Uzay elbiseleri var bunların. Bayağı bir çizgi roman, birazcık daha bilim kurgu hikayesi ayarında kalıyorlar. Alien bize çok daha fazla gerçekçi gelen şeylerle dolu. Daha tıkış, sıkış tıkış bir uzay gemisinin içerisinde. işte daha metal bir atmosferin içerisinde geçiyor. Ki Dan daha sonra 80'lerde yapmış olduğu işlerle de bu havayı devam ettiriyor. O onun biraz da tarzıymış. Ve Giger'in normal olarak hani o bahsettiğimiz biyomekanik dediği şey aslında şeyin içerisinde çok kullanılan... Bilim kurguda da yüksek derecede kullanıldı ama daha çok e, cyberpunkın öyesi olan cyborgları işin içine getiriyor. Bu önceki filmlerde bunların ikisi de yok. Ama Turist Ömer Uzay'da da mesela Spock birazcık daha cyborg gibi düşünülüp hafiften de ti alınıyordu. Sen insan değilsin mantıkla yaklaşıyorsun gibi gibi. Şimdi Lovecraft'tan etkilenmelerden bahsettik. Lovecraft'ın canavar yaklaşımı bir defa çok benzersiz. Daha öncekinde amaçlı amaçsız, bilinçli bilinçsiz bir şekilde... Canavarlar hep humanoid düşünülürken burada da e, Lovecraft'tan sonra işte Kutulu'da yoksa Thoth'da vesaire diğer kendi korktukları ve dehşetlerinde hikayelerinde direkt olarak bambaşka bir uzaylı formu üzerinden hareket ediyor Lovecraft. Ve bunun etkisini de direkt Elin'de görüyorsunuz. Yani Elin'e kadar uzaylılar ya vücutsuzken yani Planet of Vampires'de vücutsuz yaratıklar insandan insana geçiyor gibiydi. Alien'da direkt olarak Lovecraft'ın bir canavar estetiği göz önünde tutularak insanlara bir parasitik olarak bulaşıp hala bilimselliği kaybetmeden kendi metini oluşturma şeklinde. Zaten o kapalı yerde kalma, işte aciz olmak, Lovecraft çok sever onu insan acizliğini yani kendi yazdığından korkuyormuş gibi anlatır şeylerini. Baya büyük etkilerini görüyoruz. Alien'ı her seneden özellikle Lovecraft hayranı olan herkes aynı şeyi söylüyor. The Nameless City yani atsız şehir, isimsiz şehir. Ya da nasıl çevrilirse. Aslında. Bir de uh, The Statement of the Ru uh, Randolph Carter adlı iki tane hikayesinde bulunan öğelerin çok benzediğini söylüyorlar. Evet bunların ikisi de e, 90'ların sonunda Türkçe'ye çevrildi. Önce 6.45 daha sonra İtaki bastı. En sonunda şu an bizim basımızın üstüne hatta dosya yayınlarının e, Lovecraft'ın toplu öyküleri geldi. E, buradan açıp okuyabilirsiniz. Çok da keyifli öykülerdir. Yani korku seviyorsanız tabii. Evet. Aslında bir ister istemez Prometheus'tan alien olduğu için bahsetmemiz gerekiyor. Aynı birinin Alien Resurrection hakkında hissettiklerine benzer hislerle ben ister istemez yaklaşıyorum Prometheus'a ama sebeplerim çok farklı. Çok kötü bir senaryonun başarıyla işlenmesi sanırım beni bu sonuca götürüyor. Gerçekten karakterler birbirinden fena inandırıcılıktan uzak. ilişkiler. Gerçek dışı gelişiyor. Birinci filmi taklit etmeye çalışan ben sadece para için geldim diyen karakterler var. Ama birinci filmde altyapıları hazır zorluk içinde yaşamış belli ki bir ticari gemideki işçi kategorisinde mekanik adamlar bu sözü söylediğinde adama bakıyorsunuz ve inanıyorsunuz. Son filmde bir uzay projesine katılmış bir bilim adamının anlamsızca böyle duygusuzca bu lafı etmesine ister istemez katılamıyorsunuz gibi örnekler çoğaltılabilir. Evet. Boşa geçecek değildir Risk'in çok çekerken çok güzel çektiği bir film. Filmin en önemli, en etkileyici ve filmin aslında var olmasında hani eğer geleceğe kalacaksa geleceğe kalmasında bence tek sebep Michael Fassbender olabilir. Onun oyunculuğuyla bir yerden bir yere film bizi götürüyor ama nereye götürüyor? Şimdi ben aynı fikirde değilim. Tabi yani tabii ki filmin senaryosu vesaire senin incelemenin dolu payı büyük. Söylediğin şeylerin pek çoğunda hem fikir olabilirim. Ama benim yani filmi bu kadar çok incelemeden sadece hani seyrederek bende oluşturduğu his benim hoşuma gitti. Ha nasıl hoşuma gitti? Bir kere Elian'ı sorgulaması hoşuma gitti. Elian nedir aslında? Yani acaba dedikleri gibi bir silah mı? Silahsa nasıl bir silah? Yani insan DNA'sını taşıyan bir silah mı? Çünkü Ripley'in ilk karşılaştığı Alien Prometheus'a göre insan DNA'sını taşıyan bir silah. Şimdi burada bir engineers denilen yani mühendisler denilen bir olay var. Tanrılar olarak nitelendirilen ya da insanlığın ya da baş, yaşamın başlamasına sebep olan varlıklar olarak gösterilen bizden çok daha büyük. Ama bizim suretimizi taşıyan varlıklar. İşte görüyoruz zaten filmin girişinde hemen. İşte bir tanesi gezegene iniyor. Gezegen hiç öyle yaşanacak bir gezegen değil. Siyah bir sıvı içiyor ki bu siyah sıvının aslında daha sonra Alien'ın özü olduğunu anlıyoruz. En azından ben öyle anlıyorum. Bunu içiyor ve kendini feda ederek vücudu parçalara ayrılıyor. Hatta artık ne diyeyim atomlarına mı ayrılıyor diyeyim. Hmm. Suya karışıyor ve yaşamı başlatıyor. Şimdi film filmin tamamına baktığınız zaman pek çok sorunun zaten cevap yani cevapsız kaldığını veya bir şekilde sizi düşündürmeye ittiğini görüyorsunuz. O zaman soruyorsun biz başarısız bir deney miyiz? Biz, biz silah mıyız? Ya da tesadüf eseri oluşan bir şey miyiz? gibi sorular evet. soruluyor. Bir tek araya gireceğim. Bu dediğin hepsi var gerçekten. Bunlar Hı -hı. Felsefenin soruları ve bu söylemeden geçemeyeceğim. E, şimdi zamanımız olmadığı için detaylarıyla filmin niye kötü olduğunu düşündüğümü örnekleriyle veremiyorum ama örnekler bende var. Bu güzelim felsefe sorularının sorulması bir filmi iyi yapmıyor. Benim tek anlatmaya çalıştığım şey bu. Ve film bütün bu sorulara rağmen sıkıntılı bir film bana sorarsan. Evet. Ve diğer tarafta da e, milyonların sevgisine de kavuştuğunu gözlerimizin önünde kabul etmek zorundayız. Belki de e, yani filmi sevmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi bana bu soruları sordurtması da olabilir. Evet. Yani tamam okey Elianın ne olduğunu sonunda bir şekilde sana söylüyor. Yani insan DNA'sı taşıyan ve işte bu enjinirler tarafından oluşturulmuş bir makina. Makina insan veya işte evet. dediğiniz gibi zeno, zeno <gülüyor> Şimdi biz, Aslında senin Prometheus'u sevmenin tek sebebi Prometheus'un e, bir bilim kurgu değil de Space Opera ya da Uzay Operası diye tabir edebileceğimiz biraz daha doğaüstü olmaz. Çünkü öyle bir Alien yok. Hiçbir Alien filmi böyle başlamadı. Hikayenin arka planından kocaman bir figürün bütün mevzuyu anlatmaya çalışır gibi bir anda bir gezegende belirip bilmem ne olması falan şeklinde hiç başlamadı. Hep biz insanların ya gözünden ya omzundan ya etrafından biz hikayeyi açtık o ana kadar. Ama bunlar çok güçlü söylemler. Baya baya dini propaganda şeyleri gibiydi. İşte bir defa Yunan heykellerindeki Yunan Antik Yunan'ın yaklaşımı o şekildedir. İnsan vücudunun tanrısallığı üzerine ve o yüzden iyi bakılması gerektiğine dair. Zaten tanrıların da vücudu vardır. Dağın tepesinde yaşarlar bir yandan da aslında. Yani, o yüzden, evet, evet evet. O felsefe doğru. Evet. Yani nasıl söyleyeyim? 2-2,5 iki, iki metre boyunda vücudunda hiçbir hayvani öğe olarak adledebileceğimiz kıl bulunmayan Gözleri haç şeklinde, kel, durduğu zaman böyle ifadesiz meleksi bakan şeylerden bahsediyoruz, yaratıklardan bahsediyoruz ama bir yandan da yani antik Yunan'ın kusursuzluğunu taşıyorlar böyle sırım sırım kastılar bakımda falan tipler. Ve kafasını kesiyorsun ölmüyor. İşte öyle bir bölüm vardı. Kafa canlanıyor falan gibisinden. Kapıya sıkışmış gibiydi galiba. Yani ölüyor da işte kafayı canlandırıyorlar bir şekilde. Ama öyle bir, bir iki... bilim yok. Yani evet, öyle, öyle... Bir... öyle bir yaklaşım da yok. Yani kendi içinde de süper tutarlı değil. O yüzden aslında bayağı mistiğe kayıyordu. Birincisi. ikincisi Alien'a hiç köken arayışında bulamadılar Bu yan Alien vs Predator gibi çizgi romanlardan, filmlerden vesaireler haricinde Alien'ın kendi ana hattında Filmlerinde hiç kökenle mökende o kadar uğraşmadılar. Çünkü Alien bir korku filmiydi, köken filmi değildi. Canavarın nereden geldiği, nereye gittiği onlar hep tartışıldı ama böyle fanlar, hayranlar arasında tartışıldı. Bir de Alien'ın dört tane filmi geçmiş. Aradaki ilk filmden sonra üç film boyunca kimse mühendislerden, o space jokeyden bahsetmemiş. Filmlerin içerisinde bulundurmamışlar. Bir anda çat diye Prometheus filminin ana konusu mühendisler oldu. Yani o nedenle çizginin çok dışında bir yaratık. Belki de Ridley Scott şeyi almış olabilir. İlk filmde kullanılmak istenilen bu piramit ve işte hieroglifler işte ha, yani çok eski ve yabancı bir medeniyetle alakalı o göstergelerin olmaması ya işte sonradan evet. farklı şekilde bürünmesi. belki de Scott onu kullanmak istedi. Yani oradan yola çıkmak istedi. Bak bu aslında çok güzel bir şey de gösteriyor çağın dönemin ya da ilgilerin yani toplumun ilgisinin ya da popüler kültürün ilgisinin değiştiğine de dikkat hararet. Çünkü elin hikayesi pulp dergilerde başladı. Bilim kurgu dergilerinde başladı bunların hikayeleri. İşte Kyd'i de aynı yere koyarsanız bunun çıktığı bu Planet of Vampires hikayesinde oraya koyarsanız. Bunların hepsi bilim kurgu ucuz kit şeylerinde, dergilerinde, öykü dergilerinde çıkmış hikayeler şeklinde başlıyordu. O kendi çağını ifade ediyordu o korku. Ama Prometheus'un içerisinde bir defa yeni çağ dinlerinden izler görüyorsunuz. Yüksek tanrılar ...imajı ve tanrıları anlamaya çalışmak... ...bilimsel olarak, yani, izah olarak... ...boyutlar koyuyorlar, uzay gemileri koyuyorlar... ...dinlerden de sadece birini seçmişler doğal olarak... E ...yani evet bu da... ...kadim astronot teorisini söylemiştim daha önce... ...bu üzerine belgeseller yapılan şeyler... E, Discovery'de netcio'da... ...böyle kanallarda... ...ve bunlar yayınlanan şeyler... ...dini akımlar artık buna bu akım bu... İnsanlar ya ...sonuçta tanrıların arabaları... ...diye bir şey zaten var... Aynen öyle ve Tanrıların Arabaları 67 senesinde yazılıyor. Alien 79'da çekiliyor ama o ona nasıl söyleyeyim ilgi göstermiyor Alien 1 yapılırken. Ama Scott ondan sonra geri geliyor 2010'ların başında 2012'deydi film. Çekerken bir anda Prometheus'un içerisine uzaydan gelen Tanrılar işte böyle yaratıldık. Yani kaza eseri ya da bilinçli sorular bırakarak gidiyor. Bir de Prometheus 2 geliyor şimdi o mühendislerin gezegenine gidiyor kız? Evet evet. Yani bugünün ben yani şey söylediğin çok güzel. Bugünün ciddi e, bilim adamları ile e, diğer bilim adamları yani bilim adamlarının %99'u ile işte hala din konusunu, inanç konusunu telaffuz eden %1'lik kısmı arasında büyük bir çatışma var. Aslında toplum böyle bir korku da yaşıyor. Din elden gidiyor mu e, korkusu. Dünya çapında böyle bir korku yaşanıyor. Belki onun etkisiyle de bu film bu meseleleri öne çıkardı. Hani yaşlanınca insanlar biraz daha farklı düşünmeye başlarlar ya. Sanki hafiften bir yeni din de olsa dine mi döndü? Diye bakıyorum ben. Çektim Evet. Biz her açıdan Alien filmlerini tartışmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.